taşlarımızda duyurular gitti, yeni destekçilerimizi de. E mutlaka web sayfalarına girmelerini veya huda e, açık radyo'nun telefonunu arayarak ayrıntıları öğrenmelerini e, temenni ediyorum efendim bugün e, geçen iki senede de konuğumuz olan e, bilgi genç sosyal girişimci ödül programının e, koordinatörü Serdar Apaydın yine konuğumuz hoş geldin Serdar hoş bulduk Hülya'nın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 Evet. E, şimdi tabi biraz da seçici kuruldan yani seçen kurullardan da kısaca isterseniz e, bir iki cümleyle bahsedeyim. E, toplam başvuruları biz bir internet vası, internet sistemiz vasıtasıyla www.bilgi.ggo.org e, adresinden kabul ediyoruz. Bu sene için bitti. Seneye şimdiden notasını. Tabi. Aynı evet. öyle. <gülüyor> e, yani Şubat gibi falan önümüzdeki senenin başvurularını kabul etmeye devam edeceğiz.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 Bu sorunu konuşmalıyız çünkü bu sorun bizim dışımızda çok konuşuluyor. Bir başka proje çerçevesinde çünkü ilgileniyorum bununla. Türkiye'nin temel ihraç ürünlerinin bir kısmı fındık gibi, pamuk gibi bazı bir takım ihraç ürünleri için kıyamet kopuyor yurt dışında çocuk işçiliği nedeniyle. Çocuk işçiliğinin nedeni de mevsimlik göçü aslında.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 Çekilmiş durumdalar. Artık gitmiyorlar. Çünkü orada bir ekonomik faaliyet oluşmaya başladı. Ee, Türkiye açısından hem kırsal kalkınma açısından önemli, hem kadın ve çocuk meselesi açısından önemli. Ee, hem de bir e, ekonomik e, yoksulluğun çözülmesi açısından da e, önemli bir e, faaliyet. E, ve tabii bir başka tarafı da şu, e, özellikle muhafazakar bölgelerde kadınların çalışması çok ciddi bir problemdir biliyorsunuz. Türkiye'de kadın istihdamı %25'ler düzeyinde. O yüzden bu projenin bir tabii diğer tarafı da kadın istihdamını güçlendiriyor olması Türkiye'de.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 çünkü e, makinelere koyduğu bütün kitaplar e, orijinal basılmış kitaplar. Ve bunları Heh. toplu halde aldığı için çok ciddi bir indirime tabi oluyor. Dolayısıyla yani insanlar, ucuzlamış oluyor. Tabii çok ucuz alıyorlar ve çok rahat erişebiliyorlar. Yani bir otobüs garına gittiğinizde işte saat gecenin 11'i ise siz otobüse bineceksiniz. İşte belki 5-6 saat yolculuk yapacaksınız ama kitaba ulaşamıyorsunuz. Oradan e, 8-10 liraya çok önemli eserleri alıp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 Samet'in projesinden bahsedebiliriz belki son olarak da. Bu da farklı bir alanda çünkü çevre alanında olan bir proje. Türkiye'de çok yaygın olmayan bir şey bisiklet kullanmak biliyorsunuz. Samet'in projesi aslında Samsun'un bütün şehresini değiştirebilecek bir proje. Ciddi bir yatırım da yapıldı projeye bu girişime. Sambis projesi, Samsun bisiklet projesi.